アイデアの声を聞いてみると、あなはあなたの声を聞いてみると、あなのたはあなたの声を聞いと、あなの声を聞いてみると、あなたはあなたはあなたの声をると、あなたは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 わいだほわいどほわいわいでわるわいわいわるわいわるわいわるわ د わるわいわるわいわいわわいわわいわわいわわわいわわいわわいわい ا いわいわいわいわいわいわいわいわいわいわいわいわいわいわいわいわいわいわいわいわいわいわいわいわいわいわいわいわいわいわいわいわいわいわいわいわいわいわいわいわいわいわいわいわいわいわいわいわいわいわいわいわいわいわいわいわいわいわいわいわいわいわいわいわいわいわいわいわいわいわいわいわいわいわいわいわいわいわいわいわいわいわいわいわいわいわいわいわいわいわいわいわいわいわい 私たちは、「ハダ」و「ナナ」と言われている。 a んわわんわんわんわ n わんわんわんわんわんわんわんわんわんわんわんわんわんわん Allah んわんわんわ a わんわんわんわんわんわんわんわんわんわんわんわんわんわん tüm、e, insanların hidayeti için. Kâle Teâlâ, Allah Teâlâ dedi ki: Elif Lâm Ra,、e, Kitabun Enzelnahu,、e, o kitab ki onu indirdik. Elif Lâm Ra, Kitabun, Kitap, Enzelnahu, biz onu indirdik. İleyike sana, lî tu khrijen nase, insanları çıkarman için, min az zulümati, karanlıklardan ilen nûri, aydınlıklara. Bi idni Rabbim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 Bunun bir icmali boyutu var, bir de bunun bir tafsili boyutu var. Bunun icmali boyutu nedir? İcmali boyutu şudur: kişinin ben Allah Azze ve Celle tarafından indirilmiş bütün kitaplara iman ettim ve özellikle de Kur'an'a iman ettim demesidir. Öyle mi? Çünkü bir insanın şuanda İslam dinine girebilmesi için Allah'ın diniyle dinlenebilmesi için Kur'an İkerim demiş olduğumuz kitaba iman etmesi gerekir. Ki bu nedir? Bu icmali olan imandır. Bir de bununla beraber tavsiyeli olan iman vardır. Tavsiyeli olan iman nedir? Tavsiyeli olan iman da kişinin iman ettiği bu genel katların defterluatını ve içeriğini ne yapmasıdır, bilmesidir. A bundan sonra anlatacak olan işte mesela Kur'an'ı kelim Allah Azze ve Celle'nin kitalamıdır. İşte Kur'an'ı kelimin işte şu kadar sure vardır. İşte Kur'an'ı kelimin işte şu sureler Mekidir, şu sureler Medenidir. İşte harf ve muqatta'nın anaşu şudur vesaire. Bunlar hepsi nedir? Bunlar hepsi.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 E, sorusu çıkar çünkü Allah Azze ve Celle genelde kitapları gökten insanlara yekten indirmemiştir Allah Azze ve Celle bu kitapları insanlara ulaştıran veya bu sayfeleri insanlara ulaştıran veya kendi mesajlarını insanlara ulaştıran rasuller seçmiştir insan o rasullerden Allah Azze ve Celle'nin kelamını öğrenir bir de Allah bazı toplumlarda bazı topluluklarda bu kendi mesajının kaydedilmesini istemiştir yani vahiy olarak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 通り過ぎて、そして、この辺りは、 ウチュンンンン 僕のことはあなたのことはあなたのことはあなたのことはあなたのことはあなたのことはあなたのことはあなたのことはあなたのことはあなたのことはあなたのことはあなたのことはあなたのことはあなたのことはあなたのことはあなたのことはあなたのことはあなたの ي とはあなたのことはあ و たのことはあなた ه ことはあなたのことはあなたのことはあなたのことはあなたのことはあなたのことはあなたのことはあなたのことはあなたのことはあなたの م とはあなたのこ ل はあなたのことはあなたのことはあなたのことはあなたのことはあなたのことはあなたのことはあなた م ことはあなたのことはあな オキタプラル、モハファザエットメムシャル、コロマムシャル、ウォマーラウハハカリアイティハ、ウォノハキラネアブメムシャル、ギョザメムシャル。ファハサレフィハタギーロン、ウォタブディロン、ウォーンダ、ノウムシャルディシキリク、ウェー、ブディロン、ウォーミシャル。シニノウマルデ、アラザウジェラインディルミシオドウ、ヘルペイガンベレ、ウラベルネビキタフェルメムシャル、デリキ。ウェアウトヘルペイガンベレ、キンディウォヒニーメシャージダーナ、 Yaz, yazıya döktürüp, kitap haline ne yapmamıştır? Kitap haline getirmemiştir. Bu belli vahşe peygamberler için geçerlidir. Ya bu bildiğimiz ciddi manada, çaplı kitaptır. Tevrat, İncil, Kur'an, Zebur gibi. Veyahut da bu suhuftur. Yani sahifelerin bir araya gelmesiyle işte suhuf İbrahim ve Musa, Kur'an-ı Kerim'de geçen İbrahim ve Musa'nın sahifeleri gibi. Veyahut da bu şekilde sahifelerdir. Şimdi normalde,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 Hazreti İsa'yı gönderiyor. Hazreti İsa'ya da Allah Azze ve Celle İncili veriyor. İncil, Taurat'ın hükümlerini tamamen nesketen bir kitap değil. Sadece İncil, Tauratta olmayan bir takım hükümleri getiren bir kitap. Yani İncil geldiği dönemde Tauratı komplene yapmıyor, Tauratı komplene nesketmiyor. Yani bu kitabın artık hükmü bitmiştir. Yeni kitap budur demiyor. İncil, Tauratta olmayan bir takım hükümleri halal ve haramları getiriyor ve İncil daha ziyade Taurat hüküm kitabı.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 Hükümü ortadan kalkıyor demek, biz bunlara iman etmiyoruz demek değil. Yani biz yine bunların tarif edilmemiş olan kısmına iman ediyoruz, hem rasullerine, hem getirdikleri kitaplara. Yani Allah'ın tayin gününden peygambera、e、kadar bütün mesajına biz iman ediyoruz. Lakin amel etmekle mükellef olduğumuz şey peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın getirmiş olduğu son Kur'an ve onun açıklaması, Allah Azze ve Celle'nin açıklamı olarak peygambere vermiş olduğu Sünnet. Allah zaten bu diğer kitapları ne yapmıyor?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 アマーボデメクデイルキー、ユニットアリフ、メサディアンシン、タリフォルマムシュウス Kuran'ı kelim, burdan kasıt Kuran'ı kelime tahrifin hiç bir şekli değil, değil. Yani tahrif iki kısım. Bir lafzi tahrif var, bir de manayla ta manayı tahrif etmek var. Lafzi tahrif Kuran'ı kelime de olması mümkün olmayan bir şey, çünkü Allah Azze ve Celle bunu korumu altına almış. Ama manevi tahrife gelince, yani manasını tahrif etmeye gelince, bu zaten şu anda da hani bilakis hepimiz bizzat şahit olduğumuz televizyonlarda, gazetelerde, camilerde, kurumlarda.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 Herkes biliyor, öyle mi? Şimdi adam bunu değiştiremez, yani nefis ile cihat diye bunun yanına yazamaz. Bu mümkün değil, Allah çünkü bunu korumuş. Ne yapıyorsan manasını、e, tahrif ediyor. Burada kasut diyor, nefis ile cihat'tır. Ve başlıyor anlatmaya. Yani nefis ile cihat'ı anlatıyor, anlatıyor. Akabine bu ayet-i kerimeyi zikrediyor mesela. Sanki ayet o konuyu、e, anlatıyormuş gibi. Bak lafızı değiştiremedi ama lafızı değiştirebilecek bütün. Mesela Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler, Kafirlerin ta kendisidir misal. Adam bunun lafzını değiştiremez ama ne yapmış? Hiç istisnasız herkesin kafasında orada ne var? İnkar ederek veyahut da helal görerek Allah'ın indirdikleriyle hükmetmezse kafirlerden olur. Yoksa adam inkar etmezse veya helal görmezse o zaman bu ayette geçiyor mu? Veya bu ayetin umumunu taksis edecek.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 どうもありがとうございました。 私は <c oughs> あなたのことはあなたのことはあなたのことはあなたのことはあなたのことはあなたのことはあなたのことはあなたのことはあなたのことはあなたのことはあなたのことはあなたのことはあなたのことは マンヘッジオンマシーチンにいる Ummati。ママヘッジオンマシーチン、モハメドゥズネインジャリアレッサラドゥスレム。マムクレジャン、ディナシーン、ミラスドルマティ、ゾルマティン、イラノリ、ノーラ、ワヘッワヘッワヘッディアン、ラウンイライラララシエイララシエディ、ヒダイチン、ワヘッディアン、オンラリーダイティッチン、イララララシエディ、ネア、ラシャダ。 Yani şey, rahat ne demek?、Hı. Rüşt, rahat, rahit, doğru olan,、e, şey olan, olgun olan. Ondan sonra müstakim olan yola, değil mi? Onlara şey yapsın diye,、e, <gülüyor> iletsin diye, hidatetsin diye. Ve ilerislerat il müstakimi ve müstakim olan dost doğru yola ilerlesin diye. Vakit beyen Allah、e, ayırdı, Allah ayırdı. Vakit beyen Allah Allah açıkladı. Ayır, Allah açıkladı. アッバーアッバーアワーアッバーアワーアワーア ل バーアワーアッ ل ーアワーアッバ ن アワーアッバーアワーアッバーアワーアッバーアワーアッバーアワーアッバーアワーアッバーアッバーアッバーアッバーアッバーアッバーアッバーアッ ن ーアッバーアッバーアッバーアッバーアッバーアッバーアッバーアッバーアッバーアッバーアッバーアッバーアッバーアッバーアッバー ا ッバーアッバーアッバーア 私たちは、私たちのことを知っていると言っていると言っていると言っていると言っていると言っていると言っていると言ってい ل と言っていると言っていると言っていると言っていると言っていると言っていると言っていると言っていると言っていると言っていると言っ ل いると言 أ ていると言って ا ると言ってい ل と言ってい ا と言 İbadetlerin ve muamelatın,、yani、insanların nasıl muamele edileceğine dair hükümleri onda açıkladı. وَجَزَاءَ الْمُؤْمِن۪ينَ وَالْكَافِر۪ينَ Devam et. Müminlerin ve kafirlerin cezalarını açıkladı.、Evet. <gülüyor> Düzgün oku. وَجَزَاءَ <gülüyor> الْمُؤْمِن۪ينَ <gülüyor> ワサフェナラダラシャ 私の話は、私の話は、私の話は、私の話は、私の話は、私の話は、私の話 ن 私の話は、私の話 م 私の話は、私の話は、私の話は、私の話は、私の話は、私の話は、私の話は、私の話は、私の話は、私の話は、私の ا は、私の話は、私の話は、私の話は、私の話は、私の話は、私の話は、私の話は、私の話 アレイケーセンウザルネーエルキタバーキタバーティビアナン li kuli shayin エシェイナチライジェソーラーウォーダンウォーダートラーウォーダーメテンウォーダーメティーラーウォーダーメティーラーウォーダーメティーラーウォーダーメティーラーウォーダーメティーラーウォーダーメティーラー ウォルジューウィラー・アキャミヒーウアキャマナドン・メラリマーマーサハミネス・ンネティベラベルネイラ・ベラベルマーサハミネス・ンネティー・ンネティサイホランド・ベラベルアニンネビー・サララ・ローアリィスエルメンペイガン・ベラメザン・サイホランド・ンネティベラベル。ح ح ر ر. ح ح لم, le アンド・ローハ・タアーラ、チュンケア・アラーズ・ウェジェルバーター・ラ・ソーラー n ので、あなたはあな i はあな i はあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなた d あなたはあなたはあなたはあな ن はあなたはあなたはあなたは a なたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあな i は i なたはあなたはあなたはあなたはあなたはあ i たはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあな Allah は e なたはあなたはあなたはあ ل たはあなたはあなたは i なたはあなたはあなたはあな ل はあなたはあな Zikri sana biz indirdik Lütübe yinele zikreden kast ney burada Kur'an. Lütübe yinele linnasi. Ne için indirdik? Lütübe yine. Açıklaman için. Linnasi insanlara neyi me o şeyi ki nuz zile ilehim. Onlara indirilmiştir. La ala hum yetefekkarun. Wa la ala hum yetefek umurlur ki onlar tefekkür ederler. Biz sana zikri insanlara onlara indirileni yani Kur'an kelimi açıklayasın diye、e, indirdik. Vale haldehum umurlur ki onlar yetefekker oğun. Şimdi Kur'an-ı Kerim nedir? Kur'an-ı Kerim Allah Azze ve Celle'nin dediğimiz kendisinin mesajlarını yani vahyenin içinde kayıtlı olmuş olduğu kitaptır. Peki bu vahide neler vardır? Yani Kur'an-ı Kerimi üç kısma ayırmamız ney? Kur'an-ı Kerimi üç kısma ayırmamız mümkün. Birinci kısımda akide var.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 Gerektiğine dair konuları içeren, yani teoriyi içeren bölüm ney? Teoriyi içeren bölüm akide bölümü. İnsanın inanması ve reddetmesi gereken. Ahkam o inandığı ve reddettiği şeylerin nasıl yaşayacağını gösteren、e、bölüm. Yani o inandığı ve reddettiği. Mesela diyelim ki Allah Azze ve Celle inanmış iman etmiş. Onun bütün hükümlerine teslim olması gerektiği akide'de. Onun o teslim olması gerektiği hükümlerin ne olduğu? Yani onun tafsilotu ahkamda. Mesela sen Müslüman oldum diyorsun. Kur'an diyor ki Müslüman olabilmen için eslemetül rabbi alemin demen lazım. Alemleri Rabbin'e teslim oldum demen lazım. Peki ne o teslimiyetin içinde ne var? Yani hangi emirlerine benim? Cannamazdır, zekatdır vesaire vesaire. Bunlar var. Üçüncüsü ahlak. Ahlak nedir? Kişinin inanması ve amel edebilmesi için gerekli olan kalbi ihtiyaçlar. Yani onlara veren bölüm denedir. Şey、i̇şte、Allah korkusu. アラハニメテリー、アラザベジェレイジケル、アラザベジェレイテフェクル、オイマノコウェット、アメリチンコウェット、モノ、ポダレレレス、ボコロニケル。はビデオアラ、ビゼディカルデス、アンスュレグ、コロニケルンデ、ケンデネヴァラソルネイタティ。シャッツコシューズ。ウレデメン。ハタメサアラドルキ、ウマユティアラソル、チョウアチェクビイバラ、ファカタアラアラ。モアカキラソルネイタティデン、ナープシュレス。 私はそれを言うと、私は a れを言うと、私は a れを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私 l a h を言うと、私は Allah を言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私は a h を言うと、私 l それを言うと、私 l a h を言うと、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 Çünkü her bir meseleyi eğer Kur'an tek tek bütün ayrıntılarıyla anlatmış olsaydı, o zaman onu hafız etmek, onu okumak, onu korumak insanlar için çok zor olacaktı. Öyle değil mi? Yani düşün, İslam için, Müslüman için gerekli olan her şey Kur'an İkerim'de yazılı olmuş olsaydı, bunu hafız etmek, bunu korumak, bunu anlat,、yani、çok büyük bir vakit, çok büyük bir büyük bir çaba olurdu. Onun için Allah Kur'an İkerim'de mevzuları genel katlarla zikretmiş.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 sahih olan sünnet yani peygamber aleyhisselatu vesselamdan bize sahih yollarla ulaşmış olan sünnet de aynı zamanda Kur'an kelimesinin açıklaması olarak kabul edilmesi gereken şeydir. Ha o zaman sünnet nedir peki? Sünnet de bir Kur'an kelimesindeki hükümleri takrir eden sünnet. Kur'an kelimesinde var olan hükümleri takrir eden sünnet. Yani bir konu Kur'an kelimesinde var, sünnet de aynı konuyu tekrar eden ne yapıyor? Mesela Kur'an kelimesi doğru sözlü olmayı. エムレディオン。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 Kuran'ın kelimde mevcut olmayan bir hükmü, Sünnet'in ne yapmasıdır? Sünnet'in ortaya koymasıdır. Yani başlangıç olarak, istiklal olarak、e, Sünnet'in teşrii yapmasıdır. Allah Azze ve Celle'nin Peygamber'e vermiş olduğu izniyle. Bu da vahidir. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'in yapmış olduğu bu işlem de vahidir. Lakin bu nedir? Vahiy metlû değildir. Yani okunan kitapta yazılı olan vahiy değildir. Birlikte nedir? Vahiy gayri metlûdür.、E, bu da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptıklarındandır. Ne gibi? Mesela、e, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kişinin、e, şey、e, halasıyla şey halasıyla diyorum. Subhanallah. Kafa gitti. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam mesela yiyeceklerde şunu yenilebilir, bunu yenilemez. Edemesi.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 E、bildirmiş mesela. Yani süt kardeşlik söz konusu olduğu zaman, işte nasıl ki Peygamberimiz diyor يَحْرُمُ مِنَنْ نَسَبِ نَسَب ile、e, şeyle نَسَب ile haram olanlar aynı şekilde emzirme ile de haram olurlar. Yani nesep ile sabit olan bir şey miras dışında aynı şekilde ne ile sabittir? Aynı şekilde emzirme ile de、e, sabittir. Yani istiklal olarak sünnet ne yapmıştır? Birtakım、e, teşriller getirmiştir. Hiç olmayan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 Hem açıklamasına iman edilmesi gerektiğini beyan ediyor. İnsanın hayır, ben sadece metneye iman ediyorum. Açıklama beni bağlamaz demesine benzer. Yani sünnetten kopuk bir Kur'an kelim anlayışı, Kur'an kelimin dahi iman edilmesi gerektiğini söylediği şeylere iman etmemeyi içeriki. Bu da zaten Kur'an'ın kendisiyle nedir? Fasildir. Evet. Bu ehl-i sünnetin ve cemaatin. ハフラリバンアラル、アラザベジャーのキャラモードのイマネドゥーラス。ミンハブデア、アラハンバーシャミスター、ワイレ ت ヤウッド、ワテクターオナドゥーナス。ムネズルン、アラハラフンダンデルミスター、ガイローマキューキン、マキューキン、デール、ヤラトウムシ、デール。テケラマラハ、アラハコノシムシトゥ、ビヒオナナ、ハカン、ハコオラフ、ギャッシャコラフ、アラハンナコノシムシト ي ل ラ。 ジブリラワヒエットミスター。ファネザレ ل ヒジブリルアレイヒセレム、ل ブリアルオンナインミスター。アラモハメディンサローアレイヒウセレム、モハ ل サローアレイヒウセレム、ミスター。アンザ ل ウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウ ل ウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウ ل ウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウ ا ウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウ ر ウウウウウウウウウウウウウウ 私のことは、私のことは、私のことは、私のことは、私のことは、私 و ことは、私のことは、私のことは、私のことは、私のことは、私のَとは、私のことは、私のことは、私のこ ي は、私のことは、私のことは、私の ل َは、私のことは、私のことは、私のこُは、ْのこと ا ل の ه とは、ا のことは、私 ا ل とは、私 ل ことは、私 ه ことは、私のことは、私のことは、私のことは、َのことは、私のこ ن は、私のことは、私のことは、ل のことは、私َ م ِ ي ن のことは、私َことは、私のことは、私のことは、私のこ ا ر 私のことは、ِのことは、私のことは、私のことは、私のことは、私َ ل とは、私のことは、私のことは、私のこと、私のことは、私のこと、 Şimdi burada、e, biz eli sünnet olarak <gülüyor> Kur'an İncil'in、e, Allah Azze ve Celle'nin kelamı olduğuna inanırız. Kelam Allah'ın bir sıfatıdır. Kelam Allah Azze ve Celle'nin bir sıfatıdır. Ne demektir? Allah'ın konuşması demektir. Allah ne diyor? Wakellama Allahu Musa tekliime. Allah Azze ve Celle Musa ile ne yaptı? Musa ile bir konuşma ile konuştu diyor. Mesela veyahut da mesela Kur'an-ı Kerim'de biz çokça gördüğümüz işte veyahut da sünnette çokça karşılaştığımız وَقَالَ اللّٰهُ Allah dedi ki Mesela hatta biz bile kitabı okurken sürekli ne diyoruz? Allah-u Teala dedi ki ne diyoruz mesela. Yani ehl-i sünnet Allah azze ve celle'nin kendine yakışır, kendi şanına yakışır bir şekilde kelam ile konuştuğuna itikad ederler. Allah azze ve celle'nin konuştuğuna, kelam sıfatına sahip olduğuna itikad ederler.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 Kadimde yeni olan bir şey, hudus, böyle ilgiş ilgiç bir takım işte mukaddimeler ortaya getirip hani bu kelamı her defa konuştuğunda bunu yaratmış olması lazım. Her yarattığında o zaman Allah Azze ve Celle hadis olan yani yeni olan bir şey vesaire bu tip daha önce de isim ve sıfatta söylediğimiz gereksiz şeylerle bunun olmayacağını söylüyorlar. Oysa deseler ki Allah kendi şanına nasip kendi şanına yakışır bir şekilde görüyorsa, işitiyorsa, herkese kendi şanına yakışır bir şekilde de konuşuyor. Ki Allah Kur'an ikelinde kendisini konuştuğunu açık bir şekilde nida ettiğini, açık bir şekilde ne yapmıştır ifade etmiştir. Kur'an da Allah Azze ve Celle'nin neydir? Allah Azze ve Celle'nin kelamıdır. Yani bu okumuş olduğumuz Kur'an Allah'ın bizzat kendisiyle konuştuğu ve bunu vahyetmiş olduğu nedir? Vahyetmiş olduğu bir kitaptır. Eli Sünnet bunana yapar bu şekilde iman eder. Şimdi dedik ki Kur'an ikelim vahyidir, Allah'ın kelamıdır, mahluk değildir. Kuran'ı kelim makhluktur diyenler de kimlerdir zaten biliyorsun muhteziledir ki bunun için Ehl-i Sünnet alimlerine bayağı zulmetmişlerdir başına da bunun imam Ahmed gelir Kuran makhluktur yani Allah'ın şeyi makhluktur kitap makhluktur dede etmek için ama Ehl-i Sünnet Kuran'ı Allah'ın kelamı kabul ettiği için Allah'ın sıfatlarından biri de yaratılmış olamayacağına göre o zaman Kuran'ı kelim makhluk değildir bir akisi Allah Azze ve Celle'nin sıfatıdır、e, kelam sıfatıdır、e, demişler gayrı makhluktur demişler. Vahiy nedir? Allah Azze ve Celle bu Kur'anı yani bizim iman etmemiz gerektiği gereken bu Kur'anı Peygamber'e ya Cebrael yoluyla bildirmiştir. Yani Allah Azze ve Celle Cebraelle、e, vahiy etmiştir. Cebraelle bunu getirip Peygamber Aleyhisselatü Vesselama ulaştırmıştır. Ya Allah Azze ve Celle Peygamberimize rüya şeklinde yani sadık rüya şeklinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselama göstermiştir. Ki biliyorsunuz Hazreti Aisha'da diyor ya.、Işte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 Allah Azze ve Celle nedir? Allah Azze ve Celle'nin bu dini seçmede birçok hikmetler vardır. Bunlardan bizim anlayabildiğimiz, idrak edebildiğimiz Arap lugatının genişliği, enginliği, Arap lugatının diğer lugatlardan daha belagat yönünün, fesahat yönünün, beyan yönünün daha kuvvetli olması, bunlardan bizim anladığımızdır. Ve bu kitap nedir? Ab açık bir Arapça lugatla ne yapılmıştır, indirilmiştir. Niye ab açık bir lugat seçilmişdir? Tabi insanlar bunu anlasınlar diye. Öyle değil mi? وَلَقَدْ يَسَّلْنَا الْقُرْآنَ لِذِّكْرِ فَهَلْ مُدَّكِرِ مِنْ コロナ و 時期に行くと、コロナの時期に行くと、コロナの時期に行くと、コロナの時期 ن 行くと、コロナの時期に行くと、コロナの時 ن に行くと、コ ن ナの時期に ن くと、コロナの時期に行くと、コロナの ل م に行くと、コロナの時期に و くと、コロナの時期に行くと、ر ا ن の時期 ر 行 م ن コロナの時期に行くと、コロ ل م 時期に ر ا ن コロナ ا 時期 ل 行くと、コロナの時期に د ا م コロナの時期に行 ا と、コロナの時期に行くと、コロナの時期に行く و コロ ب の時期に行くと、コロナの時期に行 ش と、 Arab lugatını çok iyi bilecek, işte Kur'an'ı kelmi <gülüyor> çok iyi bilecek, işte Sünneti çok iyi bilecek, usul fıkhı çok iyi bilecek, istiğat yani Kur'an okumaya hiç gerek yok. Öyle mi? Onda kaç tane var? Onda bir alt satırında bana bütün ümmete dört tane çıkmış ondan. O da kendi İmam Malik, Şafii, bu Hanife, İmam Ahmed rahimeler onlar tam bitir. Onlar da bitmiş zaten bir daha da müslühid olmayacağına göre.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 Sanki böyle Kur'an ikelerinde ısrarla Allah'ın vurguladığı noktayı kabul etmemek gibi. Hani Kur'an'ın kolay oldu, herkesin anlayabileceği, herkesin tefekkür etmesi, tedbür etmesi okuması、e, gerektiği noktasında. Onun için Allah bu kitaba Arapçayı apaçık Arapçayı bir de, zorolan Arapçayı da、e, değil, insanlar anlasınlar diye ne yapmıştır? İnsanlar anlasınlar diye okusunlar, tedbür, tefekkür ve amel etsinler diye indirmiştir. Evet. Buraya kadar anlaşılmayan.